Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, iyi haftalar. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. ...bir canlı yayından merhaba diyoruz. Evet. Canlı canlı bu yayına koştururken... ...hatta sabah modadaki... E, ...sevgili fırınımdan bana şey ettiler... ...nereye koşuyorsunuz, canlı yayına koşuyorum dedim... ...dinleyeceğiz dediler, dinliyorlarsa merhaba. <gülüyor> <gülüyor> dinliyorlarsa selamlar, kolay gelsin... ...emekçi arkadaşlara. <gülüyor> evet, efendim... ...bugünkü programımızın destekçileri... ...Defne ve Cemre Aydoğdu'ya... ...bir kere de biz teşekkür ediyoruz. E, bu arada ben... E, çok yakın bir zamanda eski bir öğrencim dostumla bir araya geldim. Konuşurken bana şey dedi, ya sizin programınızın varoluşçulukla ne alakası var dedi. <gülüyor> ben dedim öyle direkt bir alakası yok yani. Bağlantı olduğu zaman varoluşçuluğa da değiniyoruz. E dedi niye kamu var yani. <gülüyor> Şimdi bu bizim çok... ...karşımıza çıkan bir şey oluyor... ...kamus sözcüğüne... Albert Camus e, ile güreş... Evet, <gülüyor> Albert Camus ile güreşmiyoruz efendim... Kamusla güreşiyoruz. Kamus eski Türkçe'de sözlük anlamına geliyor. Ee, sözlükle güreş olmaz, lügatla pehlivanlık olmaz şekli de var hatta. <gülüyor> Sözcüklerin e, anlamları e, sözlüktedir. Yeni yeni manalar üretmeyiniz, uydurmayınız, sözlüğe bakınız gibi bir manası var. Ancak bir sevgili kelimciyimle her hafta e, o sözcükle güreşmekte, bazen yepyeni ve bambaşka anlamlara gitmekteyiz. O yüzden programımızın ismi Kavmuzla güreş. Kamus ka, ka, ka, değil. Kamu ka, ka, ka, ka, ka, değil efendim. Kamus <gülüyor> kamus da değil efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir altını bir kere daha çizelim dedi. Ee, sosyal medya hesaplarımızı atlatalım. Ee, kamus ile güreş gmail adresimiz var. Twitter'da aktifiz efendim. Ee, aynı zamanda Instagram hesabımız var. Bekleyin. Ee, beden üst başlığı altında Başlamıştık ve altlara doğru inmeye başladık Hala inememiş gibi aslında Oradan buradan gidiyoruz Evet oradan buradan gidiyoruz Yüz Yüzdeyiz Yüz surat sima çehre Geçen haftalarda sözlük anlamları üzerine daha çok ağırlık verdik ee, devam ediyoruz Bugün e, Twitter sayfamızda da e, çok sevgili dostumuz hem mimar hem ressam oğul Öztunç'un bazı e, portre ve yüz çizimlerini paylaştık Ona da buradan bir merhaba demek istiyoruz Ayrıca ee, dinleyicilerimiz Defne ve Cemre Aydoğlu'ya da teşekkürlerimizi etmiştik, iletelim Etmiştik bir daha ediyoruz Evet bir daha <gülüyor> Etmiş miydik unuttum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sözlüklere baktım tekrar yeni bir sözlüğümüz var Çin simgeleri sözlüğü Wolfram Ederhart, kabalca yayınlarında Orada e, yüzün anlamıyla ilgili açıklamayı okuyorum. Mian, liyan demek Çince. Mian ve liyan de geçiyor. Çince mian sözcüğü sadece yüz anlamında değil... ...aynı zamanda kişinin e, düş, dış dünyaya ayak uydururken... ...sahip olduğu kişilik anlamındadır. Hı. E, lian buna ek olarak ün ve itibar anlamını da taşır. Bu iki sözcük kişinin toplum içerisindeki konumuna... Uygun davranması anlamında da içerilmiş efendim. Çin simgeleri sözlüğünde böyle bir ifade var. Ee, yine yeni bir sözlük var. o Osmanlı Argos sözlüğü Filiz Bingölçenin. Sen arada kullanıyorsun Kadın Argos sözlüğünü. Evet, ee, argus değil de kadın düşmanı sözlüyor. pardon, kadın düşmanı sözlüyor. Ama neredeyse argo gibi bir yere varıyor tabii kadınlara hakaret öyle bir düzeydi ki illa argo kelime kullanmadan da yani evet. öyle bir yere gidiyor. Evet. <gülüyor> Aradan evet doğru diyorsun. Ne onun? Evet Osmanlı argus sözlünde yüzik ara diye bir, bir, bir ifade var. Erkek için eşcinsel kimse. Ee, hmm. Hatta bir örnek var. Aşağıda 16. yüzyılda deli birader kitabı dafiül gümümde geçiyor yabanda yalın yüzlü ile müsabet idene yüzü kara diller hmm. diye de bir e, alıntı yapmış Filiz Bingölçe dışlayıcı ama tabi tabi dışlayıcı bir anlamı var e, aynı zamanda bir sözlük daha var <gülüyor> Kudret Emiroğlu'nun e, antropoloji sözü burada yüz görümlü gerçi bundan bahsetmiştik ama evet olsun e, damadın geline verdi armağan evet. diyebiliriz evet. yüzünü, yüzünü açtığı zaman evet. değil mi? Evet, o tamam. klasik bir yani düğünlerde geçmişte daha çok artık pek var mı bilmiyorum. Var ama. var canım. Var mı canım? Sen de böyle arada Finlandiya'da yaşıyormuş gibi bazen böyle Canım diyorsun, sen ne Cenen? zaman gördün? <gülüyor> <gülüyor> ben görmedim çok uzun zamandır. Yani şey olarak biraz nasıl diyeyim ben e, ritüel e, olarak hani aslında onu vermezse açmayacak değil belki ama uygulanıyor. Yani bazen filmler, resimlerde görüyorum. Birileri bahsediyorlar yüz görümlü olarak şöyle verdi falan gibi. Olabilir emin değilim buyurunuz efendim <gülüyor> peki efendim sözcükler bitti mi böylece evet bendeki sözcükler bitti şimdi benim de çok kullandığım kaynaklardan Bernard Shaw'un Remzi Kitap oh. basılan Gülen Düşünceler'de yüzle e, ilgili iki söz var ee, uzun daha bir Metin'in içinden belli bir kısmını aldım. Ee, şey demiş Şov, bir kadın kendini her zamankinden daha genç duyuyorsa doğanın ona sahte bir yaşlılık maskesi takmasından için boyun eğsin? Sanatçı bir el yüzündeki güzelliği ortaya çıkarabiliyorsa aynaya baktığında neden aldatıcı kırışıklarla dolu bir yüz görmek zorunda kalsın demiş. Aslında bu tabii makyaj ve estetiğe giden. Bir şey biz ilk programlarda gerek makyaj gerek estetik sözcüklerini üzerinde çok durduk. Gelecek programlarda da bahsedeceğiz. Makyaja özellikle bakacağız. Yüzden ayrılmaz. yüzün değiştirilmesi. <gülüyor> evet, iki sözcük. Aynı zamanda şovun sözcü cümlesinin içerisinde genç, yaşlı, maske, güzellik, ayna gibi sözcükler var ki hepsi de yüzle birlikte andığımız kelimeler. Uyumsuzluk adlı eserinden bir alıntı bu arada bu. Hı hı. Ee, şimdi de Metusela dönüşten ...kalınmış bir cümlesi... E, ...yüzümüzü görmek için... ...cam aynayı, ruhumuzu görmek için... ...sanat yapıtını kullanırız... ...demiş. Hmm, güzel. Böyle bir şey. Böylece... E, ...hani bu yüzle ruh... ...dışla iç... ...karşıtlığı da çok... E, ...kullandığımız şeyler... ...tabii yüzün yanında beden de aynı şekilde... ...ama yansıtmaz içtekine... E, ...konusu. E, hemen Oscar Wilde'a... ...geçiyorum. Gene Remzi... E, ...kitab basılmış... ...tutkular, acılar, gülümseyen değişlerden ...birkaç alıntı... ...Wild demiş ki... ...kalem, e, kağıt ve zehirden... ...bir cümle bu... ...bir maske bir yüzden daha çok şey söyler... Hmm. ...demiş... ...seçilen maske aslında... ...hani neyin ardına gizlendiğin... ...belki ya tam tersi... ...ya da aslında özlediğin şey gibi olabilir... E, ...biraz sonra Galeano'dan da... ...bazı alıntılarda bulunacağım... ...çok benzer bir yaklaşım aslında hmm. bu... Ee, başka bir alıntı gene Wilde'dan tipik bir İngiliz yüzü var bir kez gördünüz mü bir daha anımsamazsınız <gülüyor> demiş ee, bazı böyle çok tipik ülke yüzleri de gerçekten şey oluyor sanki basma kalıp fabrikadan çıkmış gibi e yani evet çoğu haftalar belirgin belirginleştiriyor yüzleri evet. değil mi ee, tip sözcüğü de böylece ...çıkıyor gene evet, karşımıza... ...aslında çok da bakmadık kökenine... ...belki evet. bakarız... ...gelenleyen evet. programlarda... ...yani tipik yüzler, atipik yüzler... ...hafızada kalması ya da kalmaması bir yüzün... ...bütün bunları düşündürüyor Wild'ın sözü... ...bir cümle daha... ...unutmayın ki iki yüzülerin ana yurdudur İngiltere demiş... ...of... ...evet... <gülüyor> Gayet pek sert giriyor. Her evet, şeye. <gülüyor> zaten genel yaklaşımı öyle ama bir yandan özellikle bu hani emperyalist tutumu ağır basan ülkeler zaten iki yüzlük üzerine kurmuş gibiler e, bütün yapılanmalarını, e, bütün yaptıkları o çok iyi şeyler ya da göründükleri yüzle arkasındaki e, bu, bu, bu iki yüzlük de bu arada Tabii hatırlayabiliriz. Evet. Ve son da Padua düşesinden bir cümlesi gene varildim. Yalnız çok çirkin ve çok güzel kadınlar gizler yüzlerini demiş Wild. Hmm. Neden acaba? E yani çirkinse görünmesin diye, güzelse de aslında <gülüyor> güzelse gene niye? görünmesin diye. Yani e, fazla talebi üstüne düşmeyi, arkasından gitmeyi engellemek, hmm. gizemi arttırmak vesaire vesaire olsa gerek. Efendim evet. bir şarkı arası verelim o zaman. Zaman da geldi. Evet ikimizin <gülüyor> de çok sevdiği Cat Power'dan geliyor. In Your Face. I'll In its place, your money, your gun, your conscience sweet like honey. You forbade yourself to think, see where you are as you begin to sink in your Güzel şarkı. Evet, pazartesi pazartesi uykumuzu getirdi. Bugün Kerem de. senin hep uykun geliyor yalnız pazartesine ya. Götü <gülüyor> ee, örnek ha. olma lütfen bir de okullar evet, falan başladı okul bugün. Başladı bugün. <gülüyor> bugün değil mi mesai saatleri, evet. servisler, trafik. <gülüyor> Get Power gerçekten çok güzel okumuş. Burada evet. canlı performansını izlemiştim. Gerçi sahnesi biraz, ya sahnesi çok güzel ama seçilen sahne biraz e, ilginçti. <gülüyor> Sıkış ha, izlemek Değil zorunda de. kalmıştık. Öyle. Ama yüzümüzü güldürmüştür. <gülüyor> yüzümüzü güldürmek derken e, popüler siyasi deyimler sözü bayağıdır kullanmıyorduk. İletişim yayınlarından Alper Sedat Aslan baskın bıçakçının hazırlamış olduğu güler yüzü sosyalizm ifadesi var. Ne güzel başlık. Evet. Evet. Açılımı şöyle, e, Ağustos 1968'de Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı kuvvetlerinin Alexander Dubček yönetimini devirmek amacıyla Çekoslovakya'yı işgal etmeleri. E, Türkiye'deki sosyalistleri de ikiye böl böldü. E, büyük kesim onaylayıcı tavır alırken e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, 15 milletvekiliyle e, temsil edilen Türkiye İçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybağar, ...Sovyet müdahalesine karşı çıktı... E, ...ve sert biçimde eleştirdi... ...Aybar'a göre Çekoslovakya deneyimi... ...demokratik yollarla kurulması gerektiğini de... ...öne sürdü... ...Türkiye'ye özgü sosyalizmin mutlaka... E, ...hürriyetçi ve... ...güler yüzlü olması gerektiğini... <gülüyor> e, ...bir kez daha ortaya koymuştu... ...diyorlar arkadaşlar... E, ...Aybar'ın hürriyetçi ve... ...güler yüzlü sosyalizmi tanımlaması... ...Türkiye İç Partisi için bölünmelere yol açtı sonrasında. Ee, Sovyet müdahalesini onaylayan e, ve başını Sadun Aran ile Beyce Be Boran'ın çektiği grup... E, ...bir e, tek ve bilimsel sosyalizm olduğunu Ayba'nın bundan saptığını öne sürerek Hı -hı. genel başkanlıktan alınması için kampanya açtılar... Evet, parti sosyalizmin için, bölünen yüzü diyebilir miyim? Evet, evet. <gülüyor> parti içi muhalefetin güç kazanması ile birlikte Aybar Aralık 1969'da genel başkanlıktan, Şubat 1971'de de Türkiye İşçi Partisi'nden istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu da hani tarihi bir anekdot olarak özellikle sosyalizm Türkiye'deki tarih anlamda önemli bir Güzel, dönüm evet. noktalarından bir tanesi. Bir de siyasi e, yaklaşımlara, doktrinlere hani güler yüz ya da asık surat yakıştırılması mevzunu düşündürdü evet. bana sen ee, anlattıkça. Yani. Eklemiş olmaları önemli bence. <gülüyor> evet. Evet bence de yani Boş boş boşuna gülmesinler yeter <gülüyor> Ya da korkutmasınlar ee, Bana mı geldi sıra efendim Buyurunuz efendim ee, Şimdi gene bizim sevgili galeanomuz Bizim de böyle Kerem'le bir sürü sevgili <gülüyor> sevgili galeanomuz Ketpavlı. hakikaten sevgili Sevgili galeanomuz doğru ee, Yürüyen kelimelerden Çitlendikten bizim değil, Dünyanın, evet, dünyanın sevgili sevgilisi bence Dünyanın galeanosu ee, Yürüyen kelimelerde iki başlık var biri yüz üzerine Pencere, diğeri görünmez üzerine pencere. Onları Hı -hı. paylaşacağım sizlerle. Yüz üzerine pencere. Aptal bir makine mi? Alıcısını bilmeyen, adresini şaşırtan bir mektup mu? Bir tanrının yanlışlıkla attığı kayıp bir kurşun mu? Bu giriş çok hoşuma gitti benim. Hı -hı, çok yani, şairane olmuş bir yandan. Twitter'da da paylaşacağım. Çünkü Hı -hı. böyle söylüyoruz gidiyoruz. Hani bu söz uçar hem kanatlı uçuyor hem uçuyor kalmıyor iki taraflı. ...paylaşacağız. Devam ediyor... ...aynı başlık. Toplu iğne ucundan... ...daha küçük bir yumurtadan geliyoruz. Uzun vadede... ...bir gün çarpacağı küçük bir yıldızın... ...etrafında dönüp duran bir taşta yaşıyoruz. Hı hı. Ama... ...karbonun, oksijenin, pisliğin... ...ölümün ve başka şeylerin dışında... Işıktan da yapıldık ve sonuç olarak evrenin güzelliği kendisini görecek birisine ihtiyaç duyduğundan beri buradayız demiş. Hmm. Bu bana tasavvufu, tecelliyi, panteizmi, Tanrı'nın yüzünün e, dünyaya… Var oluşumuzu evet, değil mi? Evrenin oluşumunu, birçok şeyi… ...barındırıyor içerisinde... ...evet bir yansıma ve tecelli sözcüklerinde... ...şöyle Hı -hı. bir not aldım... Ee, ...aynı kitaptan görünmez... Üzerine, ...yüz üzerine pencereyi paylaşıyorum... ...herkesin vardır... ...yüzü ve işareti... ...hepimizin var... ...köpeğin ve yılanın, martının ve senin ve benim... ...biz yaşayanların... ...ve önceden yaşamış olanların... ...ve bütün yürüyenlerin, sürünenlerin... ...ve uçanların... ...hepimizin yüzü ve işareti vardır... ...buna inanır mayalar... Ve işaretin görünmez olanın görünen yüzden çok daha yüz olduğuna inanırlar. İşaretinden tanınacaksın. Hmm. Tabii bu üzerinde konuşulacak bir metin. Yani işaretten kastın ne olduğu burada ee, düşünülesi bir başlık. Ee, düşününüz efendim. Diyarı <gülüyor> kızla ilerliyorum. Zamanımız da biraz sonuna doğru geliyor. Elimizde bir Galeano daha var. Hikaye avcısından. Bu da Selden basılmış. Benim yüzüm senin yüzün başlığı altında. Bilenlerin dediğine göre Yunuslar aynada kendilerini tanıyorlar. Hmm. Kuzenlerimiz olan şempanzeler, orangutanlar ve goriller de aynaya bakıyorlar ve hiç şüpheleri kalmıyor. Bu benim. Buna karşılık mevzu bizim için çok daha karışık. Mideye oturacak kötü haberler almak için ideal olan keyifsiz ve talihsiz bugünlerde yaşadığımız şu oluyor. ''Bu düşmanca günlere başlarken insan karşısından kendisine bakan herifin kim olduğunu, hangi lanet olasının suratını tıraş etmekte olduğunu düşünüyor.'' demiş. Yani burada tabii insanın yüzüyle ilişkisi, o yüzle aynada karşılaştığında hissettiği şey ya da hissettiklerine bağlı olarak o yüzü bir gün nasıl, öbür gün nasıl gördüğü hali... Yani duygu durumuna göre nasıl gördü aynada değil mi? Baya bir değişiyor. E, yüzüne bakılır durumda olmak olmamak diye de bir ifade vardır Bazen hiç öyle olmuyorsun e, Son bir alıntı daha Galeano'dan hı hı. Gene e, hikaye avcısından geliyor Maskeler başlığı altında Aslında daha uzun bir metin e, Ama metnin ben sıfır yüzle ilgili olan belli bir kısmını paylaşacağım sizlerle Kara Afrika'da maskeler gerçek suratlardır Diğer suratlar gizlenirler maskenin arkasında. Ee, ama maske ele verir demiş hmm. ee, ne olduğunu. Bu işte tıpkı Wilde'ın... Dediği dediğine gibi, gidiyor aslında. Bir de bu Afrika'da maske olayı çok önemli gerçekten. Evet onlara bakacağız. Değil <gülüyor> Biraz mi? antropolojik incelemeler var. Haftaya farklı kitaplar var. Onlara da bakacağız. Bence bugün sonlandıralım. Haftaya devam edelim. Kısa tutalım diyorsun. Evet. <gülüyor> Peki o zaman sevgili dinleyicilerimiz size iyi bir hafta diliyoruz. Yüzünüz gülsün diyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar.